Fatih abi geçtiğimiz hafta boykot mevzuunda bir parça metin kalmıştı. Siz evet. hiç yormadan o metinden başlasak. Evet öyle yapalım. Yani boykot derken hangi boykot bu? Ee, Mekkeli müşriklerin sallallahu aleyhi ve sellem efendimize e, tatbik ettikleri, ashab-ı tatbik ettikleri boykot. Detaylarını herhalde hatırlayacak kıymetli dinleyenlerimiz. Bu boykot aşağı yukarı iki buçuk üç sene kadar sürdü. Üçüncü senesinde neler oldu kısmen anlatmıştık. Fakat hem kaldığımız yeri hatırlatmak adına hem de bölümü mevzu nihayete erdirmek adına istiyorsanız sizin de buyurduğunuz gibi metinden okuyalım. Evet. Boykot uygulamasının üçüncü senesiydi. Cenab-ı Hak müşriklerin Kabe içine astıkları malum sahifeye bir kurt musallat etti ve durumu vahiy ile Resulüne bildirdi. Yani hangi sayfa o? Boykot maddelerini Hani biz böyle böyle yapacağız Onlardan kız almayacağız Onlara kız vermeyeceğiz Onlardan mal satın almayacağız Şöyle eziyet edeceğiz falan gibi Sanki çok güzel şeylermiş gibi Bir de utanmadan bunu Kabe duvarına asmışlardı Allah Teala'ya karşı Mazeret sunamayacaklar Hani bazı insan gaflettedir Gafletini bir şekilde telafi eder Tövbekar olur Ama Eskilerin tabiriyle bir de tabak açma vardır. Yani hem yaptığı terbiyesizlik, edepsizlik vardır bir de onu aleni olarak ilan etme hali vardır. Bu aleni olarak ilan etmenin de en berbat şekli Allah'ı, Allah'ın mukaddes kıldığı, mübarek kıldığı şeyleri vasıta ederek bir de bu yaptığı rezilliği ortaya dökerse Allah muhafaza edesin iyice Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden uzaklaşmış olur. Müşrikler de ne yaptılar? Yaptıkları bu melaneti, yapacakları bu melaneti, daha yapmadan bu niyetleri ve niyetlerini Kabe'nin duvarına astılar. Ki, müminler için Kabe'nin bulunduğu mahal, kalbinden geçirdiklerinden bile mesul olduğun bir mahaldir. Bırak aleni bir şey yapmayı, bir günahı kalbinden geçirmek bile Kabe'nin bulunduğu civarda, Mü'mine bir mesuliyet yükler. Yapmış gibi neredeyse Allah muhafaza eylesin. Bir günah, bir vebal yükler. Bunlar daha da ileri giderek daha yapmadıkları halde yapacakları melaneti bir de Kabe duvarına asma cüretini göstermişlerdi. Sayfaya yazmışlardı veya işte deriye. işte o asılı olan deriye ne olmuş? Cenab-ı Hak bir kurçuk musallat etmiş. Hatırlarsınız geçen haftada Allah Teala böyle büyük büyük zulümler yapanları küçük küçük mahlukatıyla, küçük küçük mevcudatıyla imtihan eder ve tepeler demiştik. Burada da yine ne oldu böyle bir şey oldu diye söze ara vermiştik. Tam da bu yerde kalmıştık. Devamında ne olmuş dinleyelim. Sayfede güvenin yemediği Bismike Allahümme. Allah'ım senin isminle başlarım yazısı kalmıştı sadece. Resul-i Ekrem durumu amcası Ebu Talibe anlattı. Bunun üzerine Ebu Talip gidip müşriklere şu teklifte bulundu. Şimdi ben hiç sizi kesmeyeyim diyorum. Baştan böyle öyle konuştuk ama ilerideki mevzu'a müteallik muhakkak surette buraya işaret etmem lazım. Çünkü dinleyicilerimiz artık bizim usulümüzde fark ediyorlar. Buraya dikkatlerini çekmek istiyorum. İleride hatırlatacağız ölmez sağ kalırsak programın orta yerlerinde. O musallat olan kurt, güve Neticede küçük bir hayvan Kağıdı yiyor da Diğer maddelerini okunmayacak hale getiriyor da Bir tek cümle kalıyor Bismike Allahumma Rabbim olan Allah'ın ismiyle Ve Allah'ımızın ismiyle Allah'ımın ismiyle demek Hayvan dediğimiz o küçük kurçuk bunu yemiyor Tamam bu şu anda dinleyicilerimizin zihninde kalsın. Buraya müracaat edeceğiz sonra. Eyvallah. Evet. Kardeşim oğlunun bana haber vermesine göre Allah sizin Kabe'de astığınız sahifeye bir kurt musallat etmiş ve Allah lafzı dışında bulunan zulüm, akrabalarla münasebeti kesme ve iftira gibi ifadeleri yiyip bitirmiştir. Yani kurdun nereye kadar yediğini de Cebrail vasıtasıydı. Hazreti Peygamber Resulü Kibriya Fahri Alem sebebi icada alem Şemsü'd-Duha ve Düttüca Nurur Huda Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bildiriyor Cebrail vasıtasıyla Cenabı Hak Hazreti Peygamber efendimize git gitsinler baksınlar diyor amcasına. Gitsinler baksınlar o varakta, o yazılan sayfada bunun haricinde hiçbir cümleyi bulamayacaklar. Gibi detayıyla da ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Bunun üzerine Ebu Talip çıkıyor. Kardeşimin oğlunun bana haber vermesine göre. Kardeşimin oğlu dediği, yani Abdullah'ın oğlu Hazreti Fahri Alem Efendimiz'den bahsediyor. Evet. Kabe'ye gidip sayfaya bakınız. Eğer yeğenim doğru söylemişse bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçiniz. Eğer haşa yalan söylemişse ben onu size teslim edeceğim. Onu öldürmek veya diri bırakmak hususunda serbestsiniz. Bak, Ebu Talib'in de imanına bak Hazreti Peygamber'e. Yani bunlar satır aralarında kalan şeyler yazık ki. Ebu Talib şöyle ölmüş, böyle gitmiş, şu şekilde vefat etmiş. Ya kardeşim senin konuşacak başka hiçbir şey mi kalmadı? Sen onun yolunda şüpheyle giden adamın haline bir bak bakalım. Onun yolunda şüpheyle gitti, imanı şüphelidir. İmansız gitmiştir denilen adamın Resulullah'a teslimiyetine baksana bir kere. Bak ne diyor? Hangimiz bu kadar emin olabilir? Resulullah söyledi. Tamam da hangi Resulullah? uğruna böyle boyun kesilen. Böyle canlar feda edilen, böyle teslimiyet gösterilen Hazreti Peygamberi biz bu zatlar sayesinde anlıyoruz. Biz hazıra konmuş vaziyetteyiz. Ebu Talib'in imanlı olup olmadığını tartışıyorlar. Ama bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüne binayen gidiyor ve diyor ki eğer onun dediği gibiyse anlaşmayı bırakacaksınız. Bozacaksınız bu boykotu. Yok değil. Biz bu sözümüzde yalancı çıktık. Hemen size teslim edeceğim diyor. İster öldürün ister serbest bırakın. O kadar da emin. Hazreti Resulullah'tan Tamam? Eyvallah. Evet. Kabe'ye giden müşrikler Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle gördüler. Hayret içinde kalmalarına rağmen yine de Efendimiz'in bu mucizesi olarak kabul etmediler ve bu da bir sihirdir diyerek Nura gözlerini kapadılar. Birisi görmediği halde itimat ediyor gidin bakın diyor. Ötekisi gördüğü halde ne yapıyor inanamıyor. İşte müşrik. Gördüğü halde inanamayanların hali müşrik. Müşrikin böyle alameti farikası ortaya çıkmış oluyor. İkrar etmiştir, etmemiştir. Bunlar ayrı bahis. Bir tanesi daha o kağıdı görmeden bunu iddia ediyor. Resullaha itimat ederek. Evet. Bununla birlikte bu hadise boykot havasının şiddetini bir derece kırdı. Boykot kararının aleyhinde hatırı sayılır birkaç kişi de ortaya çıkınca, Bihsettin 10. yılında, miladi 619 senesinde Kureyş'in hudut tanımaz inat ve küfürlerinin eseri olan bu uygulama ortadan kaldırıldı. Kararın feshedildiği halka duyuruldu ve boykotun yazılı bulunduğu sahife yırtılı batıldı. Böylece müşrikler vazgeçilmez bir karar olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalalet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilanıydı. Peki, e, niye bir kurtçuk vasıtasıyla bu oldu diye, hani bu başka türlü olmadı da bir yıldırın düşmedi, bir acayip bir şey olmadı. Biz yine bugün böyle inşallah işlemeye devam edeceğiz. Bazen insan 40 gün durur da bir şey alamaz, bazen 41. sohbette farklı şeyler, lezzetler alabilir. Şirkin, insan tabiatına, fıtratına, Cemiyetin fıtratına aykırı bir tavrı da vardır Yani şirk Hiçbir zaman Tutunacak bir tabi fıtrat bulamaz Fıtrata aykırıdır Allah fıtrata aykırı bu zulmü ve şirki Hele şirkle zulüm birleştiğinde Asla bu kabul edilemez yani Nasıl kabul edilemez Din tarafından kabul edilemesi konuşmuyorum Din zaten bunu kabul etmiyor Dinin karşı tarafında olan şeydir zulüm ve şirk Ne kabul etmez insanın hatta maddenin yaratılış şekli, fıtratı zulüm ve şirki beraber kabul edemez. Asla kabul edemez. Böyle olduğu için Allah tabi hadiselerle insanlara fıtratlarına ağır gelen bu hadiseyi tabiatın en küçüğü sayılabilecek bir güveyle dahi iptal ettirerek yine ibret nazarlarına veriyor. Şimdi de bu tarafı var. Tabiatıyla bu çözülmede ne olmuş oluyor? Üç sene. Dünya sahnesinde de ne acayiptir. Buna benzer zulümler birkaç seneyi geçmemiştir. Toplu olarak yapılan zulümlerde yani büyük büyük hükümdarların falan yaptığı zulümlerde bir insan ömrünün olgunluk çağı kadar 30-40 seneyle sınırlıdır. Mesela zulümle payidar olan dünya sahnesinde zulmederek kudretini, iktidarını devam ettiren 40 seneyi geçmiş, 30 seneyi geçmiş. 30 sene nadirdir. 40 sene hemen hemen çok azdır. Hiçbir şey yani. Ender. Ülke yoktur. Devlet yoktur. ...zulmetmeye etmeye başladığından itibaren ortalama iki nesil kadar. Yani bir gencin olgunluk yaşına gelinceye kadarki hali gibi. Yani zulme uğrayanın o zulme uğratıldığı kişinin, zulme uğratıldığı tarafın çöktüğünü göreceği şekilde İbret olacak şekilde Allah bu dünyada cezasını gösterir. Sahneyi o zulme uğrayanların nasıl kendisini zulme uğratanların ne hale düştüğünü göstererek sırlanır ve kapanır. Dünya üzerinde tekrar ediyorum. Tarihte zulümle payidar olmuş ve zulmettiği halde 40 sene dayanmış, 40 sene dayanmış hiçbir ülke, hiçbir hükümdarlık yoktur. Bu aynı zamanda da bazılarına da bir hatırlatma olsun. Bazı şeylerin tarihlerini tutsunlar. Aynen böyle olduğunu görecekler. Evet. Bu üç senelik muhasara öylesine şiddetli ve sıkıntılı geçmişti ki Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadiseyi seneler sonra bile unutmamıştı. Mekke'nin fethine geldikleri sırada Mina'dan Mekke'ye ineceği zaman ertesi gün inşallah varacağımız yer Kinane oğullarının yurdu yani muhassap olacaktır ki burada Kureyş ve Kinane oğulları küfür ve inkar üzerine söz ve fikir birliği yapmışlardı diyerek o acı günleri asabını hatırlatmıştı. Evet. Şimdi dediğimizi de bak Fahri Kerne sallallahu aleyhi ve sellem efendim sen boykotun karlılışının 200 senede sınırlı olduğunu gördük. Hem de demin söylediğimizde ne yapmış oldu? İki cihan server efendimiz Bak burada size zulmedilmişti ama bak üzerinden 10 sene geçmeden şimdi buraya fetih nasip oldu. 10 sene bile geçmedi diyor. Mekke'nin fethinde. Bak böyle böyle zulmedilmişti. Ne oldu? Bitti. Tamamıyla bitti, kalktı. Ha, tabii, biliyor muyum? Eyvallah. İnsanların ömrü gibi bazı efendim ee, tabiattaki bitkilerin, hayvanatın ömürleri gibi bazı fiillerin de ömrü vardır. Hiçbir zaman ilelebet payidar olmaz. Seni zulm ile Hiçbir şey payidar olmaz. Küfr ile bir belde payidar olurmuş, zulm ile hiç payidar olmazmış. Yani bir adam Allah'ı tanımıyor. Efendim Allah'ın emirlerini tanımıyor. Fakat kendi halkına, efendim hüsnü muamelede bulunuyor, onların hakkını yememeye çalışıyor. Allah orayı payidar edebilirmiş. O hakkı bana aittir. Ben ondan hesabını sorarım bu imansızlığın. Fakat işini doğru yapıyor, kendi işini. İnsanlar arasında, beynen beynennaz, İşini doğrulukla götürüyor. 100 senede yaşar, 50 senede yaşar, 200 senede yaşar. Fakat zulüm başladı. İsterse bütün tebası, anlı seceri çürüsün, İçisinin hakkını vermiyorsa, tebasına zulüm ediyorsa, halkına zulüm ediyorsa, öğrencisine, milliyetine, vatandaşına zulüm eder bir halde yaşıyorsa, muhakkak surette çöker. Bu bir kehanet değildir. Bu bir insanın ömrü gibi, bir meyvanın bir sebzenin ömrü gibi Herhangi bir hayvanın ömrü gibi Bazı fiillerin de Bu dünyada belli şekilde ömürleri vardır Belli şekilde ömürleri vardır Zulüm yapan kişi zulümle hayat bulsa da O zulümle ele geçen hayatın Devletler Efendim mevziinde Veyahut Hükümdarlık hükmetme mevkiinde Belli bir ömrü vardır O ömür biter Anlatabiliyor muyum? Bu da hatırlatılmış olsun. Demek ki boykot derdi de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi boykot anlaşmasının kendi aralarında anlaşıyorlar. Ama boykot tatbikatının bu yapılan zulmün hemen akabinde o siyasi bir muhasara aynı zamanda. Hem sosyolojik cemiyet olarak hem de siyasi bir muhasara. O muhasara gevşeyince sadece maddi rahatlık, efendim manevi rahatlık da kendisini göstermiyor. Dışarıdan gelen gidenlere karşı da değil mi? Daha rahat bir konuşma, diyalog ortamı da ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Evet. Eyvallah. Boykot uygulamasının kaldırılması peygamberimize ve ashab-ı kirama geniş bir nefes aldırdı. Bu sırada peş peşe İslam sinesine koşmalar görüldü. İslam'a gönül verenler arasında 20 kadar Hristiyan da vardı. İslam sinesine akmalar yönelişler görüldü. Daha güzel. Çünkü sineye koşulmaz da sineye dönülür, rücu edilir, akar, değil mi? Evet. evet. Kalbin kalbe akması gibi. Evet. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlardan, Peygamberimiz ve İslamiyet hakkında duyduklarını yerinde araştırmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Kabe'nin yanında Peygamber Efendimizle buluşan Hristiyan grup birçok soru sordu. Sorularına mükemmel cevaplar alınca sevindiler. Daha sonra resul Ekrem kendilerini Allah'ın birliğine imana davet etti, Kur'an okudu. Kur'an'ın azameti karşısında, gönülleri İslam'a karşı muhabbetle doldu. Kur'an'ın azameti karşısında, Kur'an'ın azameti karşısında, ne diyor? Kur'an'ın azameti karşısında. Kur'an nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okumasıdır. Kur'an. Yani kitabın azameti değil orada, Kur'an'ın azameti. Canlı Kur'an'dan Kur'anı dinliyorlar. Kur'anın azameti karşısında demek Habibullah'ın karşısında. Çünkü Kur'an kitaptan ibarettiğidir. Kitap haline getirilmiş Kur'an'dan bir parçadır. Ama Kur'an değildir o. Musaftır Kur'anın azameti karşısında. Sineye koşmalar din diye. O sineden sineye akışlar o Kur'an'dan. Ne diyor? O Kur'an. Kur'an ve Resulünün yolu diyorlar. Bu bile artık üzerine düşünülmeli. Resulünün yolu denildiğinde Kur'an'ın yolu kastedilmiş olur. Kur'an'ın yolu dendiğinde Resulullah'ın yolu kastedilmiş olur. Farklılık var mı ki? Kur'an'dan, Kur'an'ın azametinden dolayı, yani Hazreti Peygamber'in okumasından dolayı ne yaptılar? İman ile doldu gönülleri. Evet. Gözyaşları arasında girmesi birden orada İslamiyetle müşerref oldu. Hadise Kureyşli müşrikleri fena halde kızdırdı. Putperestlerin Müslüman olmasını engellemeye çalışırlarken şimdi de Hristiyanlar kendi ayaklarıyla gelip İslamiyet'e giriyorlardı. Başta Ebu Cehil olmak üzere bir kısım müşrik onların yolunu keserek binbir hakaretten sonra ''Allah belanızı versin, sizler bu adamın ne dediğini öğrenmek için buraya gönderilmişken onunla düşüp kalktınız ve sonunda dininizden ayrılıp ona uydunuz.'' ''Bu düpedüz bir ahmaklıktır.'' dediler. Fakat İslam'la müşerref olan bu bahtiyarlar, müşriklerin hakaret dolu sözlerine aldırış etmediler ve ''Bize karşı yaptığınız cahilliği biz size yapmayız.'' diyerek güzel bir cevapta bulundular. Yani köpek sana havladığında sen de ona havlamazsın ki. İt örür, kervan yürür. Kervanın işi vardır. Kervan gideceği yere gitmekle mükelleftir. O kervanı gören köpek her zaman havlayabilir. Ona köpekçe muamele etmezsin. Sen de ona havlamazsın. Sen işini yapmakla mükellefsin. İşte aynı tam bu durum için söylenmiş bir söz sanki o söz. Evet. Kasas suresinin 51-55. ayetlerinin bu kimseler hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Yani Habeşistan'dan gelip oraya hicret eden Müslümanların vesilesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen bir grup e, Hristiyan'ın Gerçek Hristiyanlığı Yani Hz. İsa'nın İsevilik demek ya Hristiyanlık Chris sözünden geliyor Gerçek İsa Aleyhisselamın Mensup olduğu dini ne yapmış oldular Peygamber Efendimizden Öyle bir şekilde talim ettiler ki Hatta talim etmediler Öyle bir şekilde ona gönül verdiler ki Müşriklerin Kralamalarına Müşriklerin onlara yaptığı eczacı fayi bile hiç aldırış etmeden gönül huzuruyla memleketlerini avdet ettiler. Demek ki bu suriye kasasın 51 ve 55. ayetlerinde geçen e, mevzuat bu hadise üzerine de inmiştir. Ayeti kerimeler bu hadise üzerine inmiştir diye rivayetlerde var. E, hangi kitapta? İbni Hişam'ın siresinde Siyer-i Nebisi'nde bu hususta bir açıklama var. Evet. Boykot hadisesini bir kez daha hatırlattık. ilk bölümde dinleyicilerimize ve hemen peşi sıra o rahatlıkla açılmayla beraber e, Hristiyanlıktan İslamiyet'i seçen e, mümin olanlardan yani, da bahsettik. Hem ashab-ı kiramın ibadet taatına hem tebliğe müsait bir ortam oluşma tekrar ne yaptı başlamış oldu hatta bunu örnek olarak da dışarıdan gelenlerin dahi Müslümanlığa e, efendim tabi olduklarını zikretmiştik evet Resul-i Kibriya efendimiz bir gün İslamiyete ve Müslümanlara şiddetli muhalefetleriyle bilinen Velid bin Muire, Utbe bin Rebia, Ümeyye bin Halef gibi birçok Kureyş ileri gelenleriyle konuşuyor, onlara iman ve Kur'an hakikatlerinden bahsediyordu. Zaman zaman muhataplarının dikkatlerini canlı tutmak ve dinlemelerini sağlamak maksadıyla da nasıl, güzel değil mi diye soruyordu. Yani onları kendi kibirlerinden dolayı beraberce, hani bu bir tebliğ metodudur. Cemiyetinde böyle sivrilmiş, başı çekmiş tiplere sözüm onu lider vasıflı olan kişilere liderlik yaptıkları cemaatlerin önünde konuşulmaz. Çünkü gurur meselesi yaparlar. Efendim bunu onur kendilerine göre bir böyle şey vesilesi yaparlar. Onlarla ayrıca iki cihan server efendimiz bu öncülük yapan, müşriklerin ileri gelenleriyle ne yapıyordu? Bir de bir konuşarak onlara dini tebliğ ediyordu. Ve gönüllerini kandırmak için de, ısındırmak için ne, ne güzel değil mi? Bak ne kadar güzel. Şeklinde onlara paye vererek konuşuyordu. Ya yani tabii ki güzel. Onların tasdikine ihtiyaç mı var? Fakat onlar hani okşanmak ister. İşte rencide edilmeden. Aynı Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın Firavun'a giderken, sen ve kardeşin gidin Firavun'a konuşun derken, ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? Gavlen leyinen, yumuşak. Yumuşak bir şekilde konuşun. Gönül alıcı konuşun Firavun'a karşı. Firavun Allah'lık davasında ama işte onu kibirle karşılık vermeyin. Böyle olduğu gibi Resulullah Efendimiz'e bu hitap gelmeden evvel zaten fıtratında tebliğe her türlü hidayete en mükemmel şekilde muttali olan ve onunla muttasıf olan Hazreti Fahri Alem henüz böyle bir hitap gelmediği halde Musa Aleyhisselam'a yapılan hitabın mahiyeti özü gibi Velid bin Mughire'ye işte ve müşriklerin ilgili gelenlerine Utbe bin Rebia'ya konuşup ne güzel değil mi? Bak ne kadar güzel. Şeklinde onlara paye vererek hani sanki sizin kabul etmeniz de bir işe yarayacak havasıyla onların nefsi emarelerini kabartmadan ne yapmış oldu? Tebliğ yapıyordu. Yani ortamı niye bu kadar anlatıyoruz? Çünkü birazdan olacak olan Hadiseyle e, o ortamı mukayese etme şansımız olsun diye biraz daha o meclisi anlatmaya çalışıyoruz. Evet tam bu sırada ne oluyor? O sırada bir hak aşığı çıka geldi. Maddi gözden mahrum fakat mana gözü açık bu zat, Hazreti Hatice'nin dayısının oğlu Asaptan Abdullah bin Ümmi Mektum'du. Ama olduğundan Peygamber Efendimizin kimlerle konuştuğunun farkında değildi. Ya Resulallah dedi, beni irşad et, bana Kur'an okut, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret. Efendimizin bütün dikkatini Kureyş ileri gelenleri üzerine İslamiyet'i anlatmak için teksif ettiğini fark edemediğinden bu arzusunu birkaç sefer tekrarlayıp durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün dikkatini, bütün dikkatini, her şeyini, Dikkat nazarlarını bu işe bir kere Teksif etmiyordu İşini dikkatli yapmak ayrı Bütün dikkatini oraya vermek ayrı Resulullah Efendimiz için Bütün dikkatini Oraya verdi, veriyordu dediğinizde Kimden bahsettiğinizi bir düşünün Kaç tane Alemin içerisinde hayat buldu Sayısız Alemlere rahmet olarak gönderilen Her an Beyt-i Mamur'dan, Arş-ı Rahman'dan, Levh-i Mahfuz'dan, Cibri'yle Emin'den, Mukarebin i Melaike'den, semavatın ve arzın her türlü tecellilerinden an be an haberdar olan bir fahri alemden bahsediyoruz. Bütün dikkatini oraya teksif etmiş değil. Fakat dikkatli bir biçimde mevzu anlatıyor ve karşıdakilerin nazarlarıyla kalplerini bir noktada birleştirmeye Gayret ediyorlar. Üzerlerindeki emanet mucibince. Fakat bu esnada gözleri görmediği için ama olan Hazreti Ümmü Mektum radıyallahu anh meclise çıkıp geldiğinde böylece söylediğinde meclistekilerin diğerlerini görmüyor. Güneş doğduğu zaman yıldızları görebilir misiniz? Resullahu görmüş o. Yanındakileri ne görecek? Öyle körlüğe can kurba. Resullahu görmüş o. Resulullah Efendimizi gördükten sonra yanımdaki yıldızları yıldızları bile güneşte görmüyorsun karanlığı nasıl göreceksin hiçbir zaman göremezsin değil aydınlıklar bile artık hükmünü e, şey yapmış kaldırmışken işte Resulullah Efendimiz'e böylece hitap ediyor birkaç kere daha bunu söylüyor Resulullah Efendimiz süküt ediyorlar ve şimdi en önce metni okuyalım ama daha sonra bizim buradan anladığımız şekliyle. E, tasavvuf erbabının ve ahlak-ı Resulullah'a tabi olan o ahvale bürünmüş olanların izahıyla bu mevzuyu işlemiş olalım. En önce burayı bir okuyalım. Peygamber Efendimiz bu durumdan sıkıldı ve rahatsız oldu. Onunla pek ilgilenmedi. Zira o her zaman gelip kendisinden İslamiyetle ilgili her şeyi öğrenebilirdi. Bunlar hep yorumu. Yani müellifimizin yorumu. Her zaman gidip gelebilirdi. O yüzden ilgilenmedi gibi yorumlar hep mühadefimizin yine samimi niyetlerle yaptıkları yorumlar. Evet. Ama Kureyş müşriklerinin ulularını bir daha böyle toplu halde bulma imkanını elde etmeyebilirdi. Onların İslamiyet'i kabul etmeleri veya düşmanlıklarından vazgeçmeleri ise Kureyş'in toptan Müslüman olması manasına geliyordu. Yani toptan Müslümanlık var burada. Para kendiyle tek bir parçayla uğraşamayacağız. Zaten Müslümanlarla uğraşmayalım gibi bir gaye. Hani e, satır aralarında bu yazılan satırların altında sanki böyle bir manada varmış gibi geliyor şu okuduklarımızdan ama böyle değil. Devam edelim. İşte bu sebeple Fahri Alem Efendimiz dikkatinin dağıtılmak istenişinden rahatsız olmuştu. ...ve bu haliyle de ishar etmişti. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz, Kureyş ileri gelenleriyle konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi. Gözlerini kapayıp daldı, Abese suresi nazil oldu. Evet, Abese suresi nazil oldu. Abese suresi, malum Suriye Abese, ee, Bismillahirrahmanirrahim, Benzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Abese ve tevella, En'amul A'ma diye başlayan sure. Şimdi bu surede o ilk e, ayetlerin e, manasını da hiç olmazsa bir okuyalım. Ondan sonra da e, tekrar mevzuya dönelim. Eslemuz Peygamber hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Ne bilirsin? Belki o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 o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. O Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. Evet. Bunu da okuyalım, devam edelim biraz daha. Hı. Evet. Kalplerinden şirkin pisliğini iman suyuyla gidermek istemeyen, Kur'an'ı dinlemek arzusu duymayan, ondan istifadeyi düşünmeyen kimselerin İslamiyet'e girmemesi ve nefsini temizlememesi Resul-i Kibriya'nın üzerine bir mesuliyet yüklemiyordu. Çünkü onun vazifesi sadece İslam'ı hakkıyla tebliğdi. Ancak hak ve hakikati öğrenmek arzusunu ishar eden bir Müslümandan yüz çevirmek, ona bilmediği hakikatleri öğretmemek, arzusuna cevap vermemek işte böylesine ikazı gerektiriyordu. Cenab-ı Hak konuyla ilgili indirdiği ayet-i kerimelerde manen şöyle diyordu. Zahir gözü görmese de, kulağı ve kalp gözü açık, hidayet aşığı birini bırakıyorsun da, zahiren gözü bulunan, fakat kalp gözü kör, halk sözü dinlemek şanından olmayan müstahinilerle uğraşıyorsun. Evet, şimdi bu maalle beraber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fidini beyan eden sureyi Abese, bir kere abese kelimesi kelime olarak hani yüz ekşitmek eski tabirlerde belki tevafuk etmiştir e, kıymetli dinleyicilerimiz. Hani abus bir çehre derler. Asık bir çehre. Bir rahatsızlığından dolayı ya kendi rahatsızlığından veya ortamın dışarıda gördüğü şeylerin kendisine aks etmesinden dolayı kişinin çehresini yüzünü asması. Yani böyle hiç memnun olmayacak bir çehreye bürünmesine abus çehre diyorlar. Bu fiili yapmaya da abese, yüzünü ekşitti. Yani yüzü asıldı, neşesi kaçtı gibi bir tabiri var. Ve tevella ve yüz çevirdi. Tevella da dönmek demek. Şimdi bir kere bunun tefsirinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de manen işaret ederek isabet ettiğini müjdelediği müfessirlerin bir takım izahları olmuş. Şimdi bu nereden çıktı bu adam? Ben şimdi bununla mı konuşacağım? Onlarla mı konuşacağım? şeklinde bir ayırımdan dolayı Peygamber Efendimizin çehresini asmadığını ve ondan yüz çevirmediğini işaret ederek şöyle izah ediyorlar. Evvelden beri müşrikler daha evvelde var ya yani sen bunlarla konuşuyorsun onlarla biz kölelerle vesaireyle abamla biz oturup kalkamayız. Efendim bunlarla beraber konuşamayız. İlle de konuşacaksan bize ayrı bir gün koy ayrı bir yerde buluşalım ayrı bir ortamda bize hitap et biz bunlarla asla mevzularımızı konuşamayız şeklinde zaten ashab-ı birçoğuna karşı kibirli davranıyorlardı müşrikler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlarla hususi bir tebliğ yaparken böyle bir kişinin gelmesi iptidai toplumlarda bilirsiniz böyle cahil toplumlarda hemen gözünüzün önüne getirin insanların sınıf farklarından dolayı maddi durumlarından dolayı veya cismani sakatlıklarından dolayı cahil toplumlar toplumdaki o insanlara istihza ile hakaretle yaklaşırlar. Topal derler, kör derler. Hatta Mesela çocuklar, e, toplumlar gelişmiş bile olsa o toplumun çocukları henüz cahil mesabesindedir. Mesela çocuklar hiçbir sakatlığı vesaireyi böyle şey olgun bir şekilde karşılamazlar. İlkokul çağlarında birisi gözlük takıyorsa dört göz, işte kulağı ağır sağır, hafif toparlıyorsa, ayağı aksıyorsa topal aksak gibi hiç acımadan, Ç çocuklar birbirleri arasında böyle hakaretler yaparlar. Cehaletlerinin bir işaretidir o. Büyüyünce, aklı başına gelince eğitimi alınca sonra pişman da olurlar. Değil mi? Ha, aynı bunun gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmesi Mektum'un, şimdi ben bununla konuşursam ben buna dönersem buna bir şey izah edersem bunlar da başlayacaklar istihza etmeye hakaret etmeye Şimdi ben bunların ikisini nasıl birleştireceğim? Onu tercih edip konuştuğum takdirde o köre mi konuşuyorsun, şuna mı konuşuyorsun diye ümmü mektumu da incitecekler korkusuyla. Peygamber Efendimiz meyus oluyor, ben sizinle ilgileniyorum şeklinde bir şekilde onların tazikini, edepsizliğini üzerine alıyor. Biz böyle anlıyoruz. Yani bugün herhangi bir konumda aklı başında, olgun gördüğümüz, efendim güzel ahlaklı gördüğümüz bir insan bile böyle bir hareketi yapsa kabalık olarak addederiz. Karşıdakine kibir gösterdi olarak kabul ederiz. Halbuki peygamberler böylesi büyük günahlardan azadedir. Daha doğrusu masumdur, yani muhafaza edilir. Hem de masumdurlar. Peygamberlerde zelleler zuhur eder. Zelle ne demektir? İyi tercihler arasında en iyi tercihi yapmayıp da daha alt derecedeki olan iyileri tercih etmeye zelle denir. Yani bir fiille karşılaşıyorsun. Bir durumla karşılaşıyorsun. Bu durum karşısında senin yapabileceğin beş tane iyi hareket var. Beş tane iyi hareket var. En birinci doğru hareket şu. İkincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü beşincisi bu. Bunların hiçbirisi yanlış değil. Kime göre değil? Yani avama göre de değil, havasa göre de değil. Fakat peygambere göre her zaman en mükemmeli tercih etmek mecburiyeti var. Birinci sıradakini değil de dördüncü sıradakini tercih ettiğinde işte o peygamber de zelle olmuş oluyor. Zelle sayılıyor. Öteki türlü altıncı yedincisi günah sayılıyor. Günah avamda olur. Nebiler masumdur. İsmet sahibidir yani. Değil mi? <gülüyor> Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Kötü bir niyet, kötü bir hareket haşa bir günahtan dolayı değil. Yapılacak olan, iyi olarak kendisine arz edilmiş olan o şıklardan en iyi olanını seçemediği için bir zelle sadır olmuştur. Ve Hazreti Hakk'ın itabına maruz kalmışlardır. Yani uyarısına, ikazına maruz kalmışlardır. Ama aynı zamanda bu fahrikane sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıkılmasının bir tasdikidir. Lütfen dikkatli dinlesinler burayı kıymetli dinleyiciler. Lütfen dikkatli dinlesinler. Bakın ne konuşuyoruz. Bu Resulullah Efendimizin o anda kendisine ama geldiğinde ki sıkıntısının aynı zamanda tasdikidir. Neden? Sen bu bu, bu sebepten senin de bildiğin gibi bunu izhar edemiyordun ama bak biz azimüşşan olarak izhar ediyoruz ki evet sen onu tercih etseydin bizim reyimizde bizim görüşümüzde seninle beraberdi sen niye durumdan sıkıldın ki ey Habibim biz sana verdiğimiz fıtri güzelliğe tabi olmanı senden bekleriz hiç korkma ey Habibim her zamanda biz seni doğruya ilka etmekte seninle beraberiz hiç senden ayrılmıyoruz sen onlar için kendini parçalama, kendin üzülme, sana tabi olanlara bak. Sana tabi olanlar seni tanıyorlardır. Çünkü sana tabi olmak demek, Kur'an'a tabi olmak demektir. Gelip sana müracaat eden, Kur'an'a müracaat etmiş demektir. Kur'an da bir öğüttür. Sen onlarla uğraşma, sana tabi olanlarla meşgul ol şeklinde bir itap tarzıdır. Fakat Resulullah Efendimiz, bu tasdikten ve uyarıdan ve ey Habibim sen insanların seni kabul etmemesine hiç aldırış etme. Bir ama bile olsa sana onun gören kalbi yeter. Biz sana tabi olanları her zaman muhafaza ederiz şeklinde Cenab-ı Hakk'ın ikaz gibi gözüken teşciği vardır. Yani Resulullah Efendimizi tasdiki vardır. Buna rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ı gördüğünde hatta bazen meclise geldiklerinde ridasını çıkartıp sırtından Merhaba, Cenab-ı Hakk'ın kendisini benimle uyardığı insan Hoş geldin, merhaba diyerek ona tazime hürmet edermiş. Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh aynı zamanda Bilal-i Habeşi'den sonra ikinci müezzindir yani büyük Salatin camilerinde eskiden İstanbul'da veya birçok yerde müezzinler vakıf şartı olarak buna bidat diyorlar yanlıştır o söz vakfın şartı vardır yani o mescidi o şeyi inşa ettirenlerin müezzinler olarak vakıf şartı olarak koydurduğu bir fatiha hakkı vardır farz namazdan evvel ne yaparlar Hazreti Seyyidimiz Hz. Bilal-i Habeşi ve Hz. İbni Ümü Mektum e, Ruhi için Seyyidül Müezzinin diye Müezzinlere de bir fatiha okunur idi İşte ikinci müezzinidir Peygamber Efendimizin hatta Hz. Abdullah İbni Ümü Mektum Radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e vekaleten de Medine'de e, Bir müddet ne yapmıştır İmamet yapmıştır İmamlık da yapmıştır. Resulullah Efendimiz sefere gittiklerinde Medine'ye vekil olarak, imamete de vekil olarak, kendisine de vekil olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri'ni de ne yapmıştır? İmamet vazifesiyle tartif etmiştir. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ne kadar anlatabildik bilemiyoruz ama dinleyen, anlatandan Arif gerek. Mevzuya devam edersek abi bir diğer bahiste Rükane bin Abdiyezid'in gördüğü iki mucize mevzuu var. Peki hemen okuyalım. Vakit zaman su gibi akıyor. Eyvallah. Rükane bin Abdiyezid müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsalsiz pehlivanlarından biriydi. Önüne geleni yere çalan Rükane ne yazık ki Allah Resulüne karşı beslediği şiddetli kin ve düşmanlığını yenip hakiki pehlivan olma şerefine ermeyi bir türlü istemiyordu. Bu meşhur pehlivan günün birinde Hazreti Resulullah Mekke'nin bir vadisinde karşılaştı. Gözleri husumet kıvılcımları saçıyordu. Allah Resulü ''Ey Rükane, dedi. ''Sen kendisine imana davet ettiğim Allah'tan korkmaz mısın?'' Rükhane ''Eğer sözünün gerçek olduğuna kanaat getirseydim sana tabi olurdum'' cevabını verdi. Resul Ekrem, "Eğer seni yere vurursam söylediklerimin hak olduğuna inanır mısın?" diye sordu. <gülüyor> rükane, "Ya Muhammed" dedi. "Eğer beni yıkacak olursan sana iman ederim." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Kalk, haydi güreşelim." dedi. Güreşmek için kalktılar. Marur Rükane daha ilk tutuşta kendini yerde buldu. Neye uğradığının farkına varamadı. Şaşkındı. <gülüyor> Derhal ayağa kalktı ve Resulullah hazretlerine bir daha güreş teklif etti. Allah Resulü kabul etti ve ikinci defa kendisini yerde buldu. Hayret ve şaşkınlığı biraz daha artan rükhane, üçüncü defa Resulullah'a güreş teklifinde bulundu. Efendimiz yine kabul etti ve onu tuttuğu gibi yere vurdu. Tam güreşecek şeyi bulmuş. Evet, devam edelim. Beni yıkarsan söylediğinin hak olduğuna inanırım diye Resulullah'a söz veren rükhane, üç sefer sırtı yere geldiği halde yine şirkte inat etti ve Ya Muhammed dedi, şüphesiz sen bir sihir bassın Benimle yaptığın bu güreşe doğrusu şaştım kaldım. Böylece Resulullah'tan gördüğü mucizeyi sihir itamıyla perdelemeye çalıştı. Şimdi mevzuu basitleştirmek istemiyorum ama basitleştirmek derken, çok çok konuşulan şekliyle basitleştirmek, yoksa biraz daha yaygın hale getirmek niyetindeyim. Esas gayem o. Bakın, Hristiyanlara konuşması, müşriklere yaptığı tebliğ metodu, efendim türlü türlü farklı farklı insanlara tatbik edilen şekiller, her sahaya bakıldığında, Resulullah Efendimiz her sahada ama her sahada Hakkını, hakkaniyetini ve mükemmediyetini gösteriyor Hatta konuşmanın başında Hatırlarsanız Kabe'nin duvarındaki güvenin sayife yemesi bahsini Ben hatırlatacağım demiştim O bahsi Abese suresindeki her üzere Oradaki durumu da tefsir etmek Ve oradan da tekrar buraya geçmek için Şimdi yeri geldiği için zikrediyorum O da şöyle ki Bir varaktaki Bir kağıttaki Hangi cümleleri yiyeceğini Hangi cümlenin kalacağını Bir güve Hayvan deyip geçilen Bir kurçuk dahi fark eder de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi her an vahye masar, her an Allah'ın inayetinde, kavza-i rabbaniyesinde bulunan, o fahri alem, hiç neyi nasıl yapacağını bilmez mi? Buradaki incelik, Allah'tan olduğunu bilmesine rağmen, başına gelen hadisenin ve zellenin, yine Allah'a karşı tevazuyla, ben hata ettim şeklinde, abdiyetini göstermekte ibarettir. Yoksa aa bak, Resulullah da hata etti falan diyenlere ya insaf edin bir güve bile Allah'ın de ne yaptığını bilir de bir kurtçuk alemlere rahmet olarak gönderilen o ekmen-i mahluk olan Hazreti Fahri Alem o mahluktan geri mi kalır? ne yapacağını bilmez mi? hangi ayete hangi insana nasıl müdahale edeceğini bilmez mi? hangi cümlenin baki kalacağını hangi kelimenin iptal olacağını bilmez mi? bunlar göz ardı edilmemesi lazımdır her sahada mükemmeldir peygamber efendimiz burada onun hayatını anlattığımız onun şefaatini dilendiğimiz onun hasretiyle yanmaktan bile uzak derecede gaflette oluşumuzdan aman ya Resulallah deme makamında olduğumuzdan dolayı söylemiyoruz bunları bu böyledir tespittir yani pehlivana konuşması ayrı Müşrike konuşması ayrı, tüccara konuşması ayrı, sultana konuşması ayrı, öze bak hepsi aynı. Her sahada mükemmel olacak kişilerin, sözü buraya getireceğim aynı zamanda buradan. Resulullah Efendimizin davasını tebliğ etmeye soyunan kişiler, hangi sahada işlerini yapıyorlarsa, ilim sahası mı, ticaret mi, ne sahasıyla, siyaset mi, askerlik mi, spor mu, hangi saha olursa olsun. Eğer kendilerini peygambere nispet edeceklerse Ben Müslümanım diyerek Göğüslerini geleceklerse Bulundukları sahada mükemmel Olmak zorundalar Çünkü bu mükemmelliğin üzerine O mükemmel tebliğ inşa edilebilir Süklüm püklüm tembel Sahasında hep yaptığı işler çürük Sonra da Müslümanlığı Kimseye bırakmayarak Şöyle şöyle dava anlatmaya çıkan kişiler Hiç kendilerini ne bu davaya ne de bu davanın esas sahibi olan Allah'a ve Resule kendinden ne yapmasınlar? Bağlı müntesip göstermesinler. Hiç olmasa desinler ki biz inanıyoruz ama olamadık desinler. En azından İslam ile Hazreti Peygamberle onları bir arada bir efendim çizgide görme gafletine insanları düşürmemiş olsunlar. Hiç olmazsa bu kadar insaf göstersinler. Bak, Fahri Alem Efendimiz'in pehlivana tebliğinde bile o pehlivana mahsus bir tebliğ şekli var. Anlatabiliyor muyum? Evet, herkesin idrakine göre, herkesin makamına, mevkiine göre özde bir fakat neticede mükemmellikte ve emniyette de en bariz bir şekilde kendisini göstermesi lazım. Evet. Küfürde direnen rükhane, bu sefer Allah Resulü'nün bir başka mucizesine şahit oldu. Doğrusu ben seninle yaptığım bu güreşe şaştım kaldım deyince Allah Resulü Bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen sana onu da göstereyim de Allah'tan kork. Davetime tabi ol dedi. Rükhane Nedir o şaşılacak şey dedi. Allah Resulü Şu semure ağacını çağırayım bana geldiğini gör dedi. Rükhane Haydi çağır da gelsin dedi. Allah Resulü azılı müşriğin gözü önünde Semure ağacına emretti. Allah'ın izniyle bana gel. Ağaç emre uyarak Yeri yara yara gelip Fahri kainatın karşısında durdu. Gözleri fal taşı gibi açılan rükanenin Kalp gözü hala kapalı duruyordu. Bu açık mucizeler karşısında yine küfürde inat etti ve Doğrusu ''Ben bugünkü gibi büyük bir sihir hayatımda görmedim.'' dedi. Sonra da ağacın tekrar yerine gitmesini emir vermesini peygamber efendimizden istedi. Allah Resulü ağaca Allah'ın izniyle yerine dön diye emretti. Ağaç derhal yerine döndü. Bundan sonra Resulullah Efendimiz rükhaneyi tekrar Müslüman olmaya davet etti. Ancak o küfürde inat etti ve davete icabet etmedi. Ağaç yere kök salmıştır. Ağacın sırtını yere gelmesi, sırtını yere çalması, kesilmesiyle mümkündür. Ağaç. Allah Resulü ağacı yere selmeyi bırak, dize getiriyor. Ayağına kadar getiriyor. Zaten o ağaçta o emre kurban. Her an onun emine muntazır bir halde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ee, yanından geçtiği ağaçların ona selam verdiği Eğildiği, yürüdüğü Hatta bir yerde defi hacet yapmak istediklerinde Bir müşküllüğünü halletmek istediklerinde Ağaçlar kendiliğinden yürür Resulullah Efendimiz'e kabin olurlarmış Sahil kimse e, Tarassut etmesin, görmesin Diye ağaçlar Resulullah evet. Efendimiz'e kendiliğinden siper olurlarmış Taşların konuştuğu Şakkı kamer mucizesini anlatırken bir şeyde var, şehirde var, Arapça şehirde. Zâti şeceru natakal haceru şakkul kameru bi işaratihi diye. E, hatta bu böyle ras makamında da söylenir diyeceğim ama 2-3 e, haftadır rahatsızlığımızdan dolayı pek konuşmakta da sıkıntı çekiyorduk. Hadi onu da mırıldan Belki kişilerin hakkında da kalır. es Subhu bedâ min tal'atihi ve leylü d-dece diye meşhur bir Arapça şiirdir. Orada rast makamında da yapılmış bu. Zati şâceru nataqal haceru zati şâceru Natakal hajaru Şaqqul qamaru Bi-işaratihi Şaqqul qamaru Bi-işaratihi El-Medet, El-Medet, Ya Resulallah, ana Ene-ene dahilek, dahilek, Ya Habiballah, diye de böyle rast makamında okunuyor. İşte hep bu şiirler, bu aşikane nutuklar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatlarına, gösterdiği mucizelere ve ona duyulan aşka, muhabbete binaen yazılmıştır. Bu da böylece bir inşallah tatlı bir hatıra olarak kıymetli dinleyicilerimize arz etmiş olalım. Eyvallah. Evet. Bunun üzerine Resulullah'ın kendisine son sözleri şu oldu. Yazıklar olsun sana. Hayret ve şaşkınlık içinde kavminin yanına dönen rükhane başından geçenleri ve gördüklerini anlattıktan sonra ''Ey Abdi Menaf oğulları'' dedi. ''Adamınızla bütün dünyayı sihir edebilirsiniz. Vallahi şimdiye kadar ondan daha maharetli bir sihirbaz görmedim.'' Estağfurullah. Evet. Hak ve hakikati kabul etmemekte her şeye rağmen inat edenler bu inatlarında kendilerini teselli edebilmek için her zaman çeşitli iftira ve ithamlarla İslam davasını küçük düşürmek istemişlerdir. Ama her seferinde küçülenler yine kendileri olmuşlardır. Bir rivayete göre rükhane Mekke'nin fethine yakın Müslüman olmuştur. Evet, misalde görüldüğü gibi ağaçlar da Resul-i Kibriya'yı tanıyor, risaletini tasdik edip emirlerini dinliyorlar. Halbuki ağaç onun Risaletini tasdik ile mükellef değil. Onun Risaletini tasdik ediyor derken, Risaletine yardımcı oluyorlar ama, esas tasdik ettikleri alemlere rahmet oluşuyor. Alemler onunla hayat buluyor. Allah hayatiyetini Resulullah Efendimizle, bütün alemlere yaymış oluyor. Bu rahmetin farkındalar, üzerindeki rahmetin farkındalar, ve onun zikriyle meşguller. Tabii ki Resulullah Efendimizi tanıyorlar. Bir resulün risaletini kabul etmek demek onun verdiği emirlere efendim itaat edip o şekilde yaşamak demektir. Risaletin tasdik ediyorlar değil. Âlemlere rahmet oluşunu tasdik ediyorlar. Risaleti tasdik insandır. Risaletin muhatabı insandır çünkü. Bunu da böylece zikretmiş olalım. Evet. Acaba Buna karşılık kendilerine insan adını veren bir kısım kimseler o Resul-i tanımazsa ona iman etmezse kuru ağaçtan daha edna, odun parçasından daha ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olarak cehennemin ateşine layık olmazlar mı? Ya, Demek ki cehennemin ateşi odun yakmak için değil. Cehennemin ateşi odun yakmak için değil. Cehennem ancak insanlıktan istifa etmiş kabaların kabukta kalmışların insanlık ağacının belki insanı bir ağaç olarak kabul edersek insanlık ağacının odunu meyvesi ise müminler ve insanı kâmiller anlatabiliyor muyum? Yok. Demek ki cehennem odunların yandığı bir yer değil ateş öyle bir ateş gidiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Yakıtı taş ve insanlar olan. Oradaki taş ve insanlar tabirine de dikkat çekiyorlar. Ateşten kendinizi ve ehlinizi sakındırınız, ailenize sakındırınız. Muhafaza ediniz ki onun yakıtı taş ve insanlardır. Ne demek? İnsan olduğunu farkına vardığı halde iman ettiği halde belki iman etme durumunda olduğu halde o imanın gereğini yapmayan bir şekilde henüz tam insanlıktan düşmemiş. Ama diğerleri taş mesabesinde. Ayet-i Kerime ile sabit. inanmayanların kalplerini taştan da katıdır. Çünkü öyle taşlar vardır ki içinden pınarlar fışkırır. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan un ufak olur. Diye işaret ederek Cenab-ı Hak kafirlerin taştan da daha katı olduklarını e, beyan ediyor. İşte Cehennem Allah muhafaza edesin. Böyle inadında mucize gördüğü halde, keramet gördüğü halde, efendim bütün güzellikleri görebilecek oldukları, o istidat olduğu halde buna tabi olmayanlar, taştan bile katı ve beter bir halde olduklarından, ancak onlara mahsus bir ateşin olması lazım. Ateş denildiğinde sadece alev alev yanan ateş değil. Adamın birine sormuşlar, ya o kadar insan yanacak, bu kadar diyorsunuz ki Hazreti Adem zamanından kıyamete kadar gelecek olan insanların atıldığı bir ateş var. E demiş adam. Bu neyle yanacak bu kadar ateş? Muazzam bir yakıt lazım buna. Nereden o kadar odun? Bir dünya odun lazım, iki dünya odun lazım, kömür lazım deyince alim bizzat öyle haber vermiş. Diyor ki hastalık sana geldiğinde bir yerinde bir çıban çıktığında, habis bir yaran olduğunda 40 derece 41 derece ateş içinde yanıyorsun Onun odunu hangi köyden geliyor Demiş Ateş yanarsın vücudunda ateş 41 derece Yanar yanar durursun O ateşin odunu hangi köyden geliyor Diye sormuş o inkar eden kişiye Demek ki Allah muhafaza eylesin. Öyle bir ateş ki o Öyle insanlıktan istifa edene Öylesi bir ateş Allah Teala her türlü ateşten Cehennem azabından, her türlü afat-ı semaviyeden ve aradiyeden ve nefsaniyeden ve şeytaniyeden bizleri muhafaza eylesin. Her türlü ateşe yanmaktan, yani kahretmek için yanıl yanılacak ateşten bizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi aşkına ve aşk-ı Habibi'nin ateşine yakarak nefsimizi, nurumuzu ziyade eylesin, bizi nur eylesin. Yolundan alıkoyacak benliğimizi yakmakla Cenab-ı Hakk'ın Nefsimizi kahreden sıfatıyla Bizleri bize düşmekten Kendimize düşmekten muhafaza eylesin Dualarıyla Sözlerimizi nihayete erdilerim Bir de hatırlatalım Malum sefer ayına girdik İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahümme Bâriklene sefer <gülüyor> safer Vaktimlene Bil hayri ve zafer Ya Rabbi Sefer ayının girişini bizlere hayırlı kıl Ve bitişini de Muzafferiyetle Sana kullukla Her türlü menfi sayılabilecek Hadiselerden uzak kalmakla Bizleri sefer ayına eriştir Nihayetini görmeyi Ve öylece Rebûl-Evvel ayına Erişmeyi nasip eyle diye dua ederlermiş 15'ine kadar Allah'ımla barik lena bidduhul sefer. zafer 15'inden sonra da Allahümme barik dene bi huruci safer. Safer ayının çıkışını. 15'inden sonra döndüğü için ay, safer ayının çıkışını bizim hakkımızda hayırlı eyle, kullukta ve hayır işlerinde de bizi muzaffer eyle, neticeye erdir diye dua edermiş. Bizler de inşallah bu dualarla kıymetli dinleyicilerimizi uğurlamış olalım. Cenab-ı Hak her türlü musibetten, sıkıntıdan, maddi ve manevi hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Ayrıca dinleyicilerimizden gelen teşekkürlere ve hediyelere de çok çok teşekkür ederiz. Fakat hediyeden ziyade bizleri dua ile yad ederler. Cümle ümmeti Muhammed'in ve bizlerin affı ve mağfireti için dua ederlerse en güzel hediyeyi göndermiş olurlar. Bunları da arz etmiş olalım. Ve selam.